Hayır ve ibadete sebep olan şeyler. Ey kardeşim! Senin için yollar doğrulup kolaylaştığı, engeller ortadan kalktığı zaman Allah'a ibadet etmeye koyulman gerekir. Doğru bir harekette ancak haf, korku ve reca yani ümidi kendine şiar ve onların hakkını gereği gibi yerine getirmenle husule gelir. Hav, korku Hafe gelince İkinci sebepten dolayı onu lüzumlu saymak vaciptir. Birinci sebep günah işlemeye mani olur. Çünkü kötülükle emreden şu nefis şerre o kadar meyaldir ki ve fitneye o kadar gözünü dikmiştir ki büyük bir korku ve kuvvetli bir tehdit olmadıkça bundan vazgeçemez. Onun tabiatında ne ahde sadakat gösterecek bir hürriyet ve ne de ceza yapmaktan men edecek bir hayır vardır. O şairin dediği gibidir. Köle sopayla dövülür, hür kişiye bir azar kafiidir Nefis hakkında alınacak tedbir, onu bazı salih kişilerden anlatılan şeyler gibi söz, fiil ve fikir yönünden korku kamçısıyla dövmendir. Erenlerden birisinin nefsi günah işemesini ister. Bunun üzerine hemen o zat gider, elbiselerini çıkarır ve kızgın kumlar üzerinde yuvarlanmaya başlar. Ve nefsini de... Ey gecelerin cife ve gündüzleri tembel olan nefis, şu kumun sıcaklığını tat, cehennem ateşi bundan daha şiddetlidir, der. İkinci sebep, kul yaptığı ibadete böbürlenmez ki bu yüzden helak ola. Belki nefsi kötülemek, ayıplamak ve kendilerinde çeşitli tehlike ve korku bulunan kötülük ve günahlardan dolayı noksanlıkta kahreder. Bunlar korku ve tehlikeler Hz. Peygamber'den zikredilen şeyler gibidir. O iki parmağını işaret ederek eğer ben ve İsa şu iki iş işlediği şey sebebiyle cezalandırılsaydık hiçbir kimsenin azap edilmeyeceği bir şekilde azap edilirdik buyurdu. hasan Basri'den şöyle dediği rivayet edilir. Hiçbirimiz işlediğimiz günahtan dolayı mağfiret kapısının kapanmadığından ve dolayısıyla uygun olmayan bir amel yapmamaktan emin olamayız. İbni Mübarek'ten nefsini şöyle azarladığı rivayet edilir. Ey nefis, zahitlerin sözünü söyler ve münafıkların amelini işler. Bir de bu haliyle cenneti umarsın. Hey hat, cennete öyle insanlar var ki senin yapmadığın ameli onlar yapmıştır. Bu ve benzeri herkesin kendi nefsini hatırlatması gereken şeylerdendir. Ta ki nefis, ibadette böbürlenmesin veya ibadeti terk etmekle masiyete düşmesin. Tevfik Allah'tandır. Reca, Ümit Reca'ya gelince, iki sebepten dolayı onu kendine şühar edinmen lazımdır. Birinci sebep, Reca ibadet yapmaya sevk eder. Bunun izahı şöyledir. Hayır ağır bir iştir. Şeytan hayırdan men etmeye çalışır. evaya nefse şerre çağırır. Halkın çoğunluğunu teşkil eden gaflet ehlinin hali nefsinde intiba ve müşahede haline gelmiştir. İbadet yapmakla istenilen sevaba gelince gözden kaybolmuştur. Zannına göre ona ulaşılma müddeti de çok uzaktır. Durum bu merkezde olunca nefis ayrılı işleri sevk etmez. Hayra gereği gibi rağbet göstermez ve hayır işlemek için harekete geçmez. Ancak bu, bütün manilere mukabil ve müsavi olan, belki daha fazlasını temin eden bir amille vücuda gelir. İşte bu amilde, Allah'ın rahmetine kuvvetli bir ümit beslemek, mükafatının iyi ve sevabının güzel olduğuna mükemmel bir şekilde teşvik etmekte olur. Şeyhimiz Ebu Bekir şöyle demiştir, ''Üzüntü yemek yemeye, korkuysa günah işlemeye mani olur. Ümit, ibadete vesile olur. Ölümü anmak da fuzuli şeylerden alıkoyar. 3. Sebep Reca Senin şiddet ve meşakkatlere tahammül etmeni kolaylaştırır. Bil ki, ne istediğini bilen kimse, onu elde etmek için harcadığı şey ona kolay gelir. Bir şey birisinin hoşuna gitse ve onu çok arzu etse, sıkıntısına tahammül eder ve karşılaştığı hiçbir meşakkatı aldırmaz. Birisini gerçekten seven kimse yine onun her türlü minnetine tahammül etmeyi sever. Hatta o meynetler sebebiyle bir nevi tat alır. Kovan açıcı balın tadını düşündüğü için arının sokmasına aldırmaz. Akşamleyin iki dirhem alacağını düşünen işçi uzun yaz günlerinde bütün gün boyunca ağır yüklerle merdivenlere tırmanmaya aldırmaz. Hasat zamanında mahsul alacağını düşünen çiftçi, bir sene boyunca sıcak ve soğuğun zahmetini ve zorlukla karşılaşacağını aklına getirmez. Ey benim kardeşim! Bunlar gibi abid kullar da cennetin güzelliğini, huri, Köşk, yiyecek, içecek, ziynet ve elbiselerden oluşan çeşitli nimetleri ve Allah-u Teala'nın cennet ehli için hazırladığı diğer şeyleri hatırladıkları zaman kendilerine ibadetin zahmetlerine veya dünya lezzet ve nimetten kaçmış oldukları şeylere ya da cehenneme gitmek için dünyada eriştikleri zarar, zillet veya intikam yahut meşakkatlere tahammül etmek kolay gelir. Cenneti Aydınlatacak Nur Anlatıldığına göre Süfyan-ı Servi radiyallahu anh ve arkadaşları onu Allah'tan korkmadan, ibadet çalışmasından ve durumunun perişanlığından görmüş oldukları şey hakkında onunla konuşur ve ''Ey Üstad, meşakkatinden biraz eksilmiş olsan inşallah yine muradına kavuşursun'' derler. Bunun üzerine Süfyan şöyle cevap verir ''Nasıl çalışmayım? İşittiğime göre cennet ehli makamlardayken aniden sekiz cenneti aydınlatacak bir nur parlar. Bunun Allah tarafından bir nur olduğunu sanarak hemen secdeye kapanırlar. Onlara şöyle nida gelir. Başlarınızı kaldırın. Durun zannettiğiniz gibi değil. Allah tarafından zannettiğiniz onur bir cariyenin kocasının yüzüne yaptığı bir tebessümden ibarettir. Sonra Servi şöyle bir şiir söyler. Meskeni cennet olan kimseye çektiği şiddet ve darlık zarar vermez. Onun yırtık elbise içinde hüzünlü ve korkulu olarak camilere yürüdüğünü görürsün. Ey nefis! Cehennem ateşine sabredemezsin. Bahtsızlıktan sonra talihin açılması artık yaklaştı. Kulluğun iki Önemli Esası Ben derim ki budiyet iki esasa dayanır. İbadet etmek, günahtan sakınmak. Bu iki şey, kötülükle emreden nefise tamamlamayıp ancak teşvik ve takdir etmek, ümit vermek ve korkutmak da tamamlanır. Çünkü azgın bir binek hayvanı, önden bir çekiciye ve arkadan bir sürücüye muhtaçtır. Çünkü çukura düşse, düştüğü yerden kalkması ve kurtulması için bir taraftan dövülürken, Diğer taraftan da arpa gösterilir. Aylaksız bir çocuk da okula ancak anne ve babası tarafından verilen ümit ve muallimi tarafından gönderilen korkuyla gider. İşte böylece nefis de dünya çukuruna düşmüş azgın bir binektir. Korku onun kamçısı ve arkadan sürücüsü, ümit ise onun arpası ve önden çekicisidir. Yine o ibadet ve takva mektebine gönderilmek istenen azgın bir çocuktur. Cehennem ve azabı hatırlamak O'nun korkusu, cennet ve sevabını almaksa O'nun ümit ve teşvikidir. Yine böylece ibadet ve riyazet yapmak isteyen kulun, haf ve recadan ibaret olan iki esası nefse bildirmesin gerekir. Çünkü dizginsiz nefis, ibadet yapmaya müsait değildir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim bu iki emri birleştirdiği halde varit oldu. Vaat ve vaid, terkip ve tehdit. Bunlardan her birinde mübalağa ederek sabredilmeyecek sevabı ve tahammül edilmeyecek yakıcı azabı Kur'an'da zikretti. Bu takdirde bu iki manayı, haf ve reca çok iyi bilmelisin ki, ibadette muradın hasıl ve meşakkate yüklenmek senin için kolay olsun. Allah, fazıl ve zulmetiyle tevfik sahibidir. Haf ve Reca'nın Tasavvufa Göre Tarifi Eğer, reca ve haf'in hakikati ve hükümleri nelerdir dersen, Bil ki, tasavvuf alimlerimize göre haf ve reca, hevatırın çeşitlerine girer. Kul için takdir edilense haf ve recanın mukaddimeleridir. Alimlerimiz şöyle demiştir. Haf kendisine kötü bir zandan dolayı kalte meydana gelen bir ıstıraftır. Haşiyet de haf gibidir. Ancak haşiyet büyütmek ve Allah'tan korkmanın bir çeşidini teşkil eder. Hafın zıttı cürettir. Bazen de Emin, eminliğin mukabili olarak kullanılır. Nitekim haif, amin, haf ve en şeklinde kullanılır. Çünkü emin olan kimse Allah'a karşı cüretkar olur. Gerçek olan cüret hafın zıttıdır. Hafın mukaddimeleri dört tanedir. Birincisi, geçmiş günahların ve zalimlerden bile şiddetli olan düşmanların çoğunluğunu hatırlamaktır. Halbuki sen amelinde rehinsin. Bundan başka senin için kurtuluş tebeyün etmez. İkincisi Allahu Teala'nın azaminin ki o azap taat getirmeyeceğin bir şeydir, şiddetli olduğunu düşünmektir. Üçüncüsü azaba karşı tahammül edilmeyecek derecede zayıf olduğunu hatırlamandır. Dördüncüsü ne zaman ve nasıl dilerse Allahu Teala'nın gücü yeteceğini hatırlamandır. Recaya gelince o. Allah'ın lütfunu bilmek de kalbin sururlanması ve Allah'ın rahmetinin genişliğinden ötürü kalbin rahatlamasıdır. Bu sürür ve rahatlık, hevatır cümlesinden olup kulun kudreti dahilinde değildir. Kulun kudretine dahil ve reca vardır ki o Allah'ın fazlını ve rahmetinin geniş olduğunu düşünmektir. Burada maksat evvelkisidir ki o da sürür ve rahatlık yönünden düşünmektir. İstisna olarak kalbe gelen şeyleri de reca denir. Bunun zıddı istir. O da Allah'ın rahmet ve fazlını kaçırmayı düşünmek ve bundan kalbe ümit kesmektir. Bu sırf günatır. Kul için isten kurtulmada ricadan başka bir çıkar yol yoksa o zaman rica etmek vardır. Eğer ricadan başka çıkar bir yol varsa, bütün bunların Allah fazlı ve rahmetinin genişliğinde bulunduğuna inandıktan sonra recada bulunmak farz olmaktan çıkıp nafile durumuna geçer. Recanın mukaddimeleri dörttür. Birincisi, senin için hiçbir şefaatçi olmadan ve önceden hiçbir amel yapmadan geçmişte Allah'ın sana fazlından verdiği nimetleri düşünmek. İkincisi, Allah'ın kendi lütfu ve keremiyle bol sevap ve büyük insanlar vaat ettiğini ve onlara bir fiil müstahak olduğunu düşünmektir. Çünkü verilen sevap yapılan fiile göre olsaydı çok az ve küçük olurdu. Üçüncüsü, din ve o andaki dünya işerinde layık olmadan veya istemeden Allah'ın yardım ve lütfu gibi üzerinde bulunan çeşitli nimetlerini düşünmektir. Dördüncüsü, Allah'ın rahmetinin bol olduğunu ve rahmetinin gazabına üstün geldiğini, onun esirgeyici, bağışlayıcı, zengin, cömert ve mümin kullarına çok şefkatli olduğunu düşünmektir. Zikirden sayılan şu iki şey devam ettiğin zaman bunlar seni bütün hallerde haf ve recanın şuuruna ermeye sevk eder. Muvaffakiyet Allah'tandır. Çok tehlikeli iki yol, eminlik ve ümitsizlik. Ey insan, bu akabeyi tam bir ihtiyatla, tehlikeden sakınarak ve kaidelere riayet ederek geçmelisin. Çünkü bu akabe ince bir meslek ve tehlikeli bir yoldur. Bunun sebebi ise bu akabenin yolunun iki korkutucu ve tehlikeli yol ortasında olmasındandır. Bunlardan birincisi eminlik, ikincisi ümitsizlik yoludur. Reva ve haf yoluna gelince, doğru olmayan iki yol arasında orta bir yoldur. Eğer sana reca galip gelir de korkuyu yitirirsen eminlik yoluna düşersin. Fakat büyük zararı göze alanlar güruhundan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz. Eğer korku sana galip gelirse de recayı yitirirsen yeis yoluna düşersin. Zira hakikat şudur ki kafirler güruhundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Eğer hav ve rica arasında bulunur ve her ikisine yapışmış olursan işte o velilerin ve Allah'ın hakikat bütün bunlar bu peygamberler hayır işlerinde yaraşırlar. Umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bizim için derin saygı gösterirlerdi. Ayetinde vasıfladığı seçkin kullarının dosdoğru bir yoludur. O halde şu akabede karşına üç yol çıkıyor. Eminlik ve rücret yolu, yeis ve ümitsizlik yolu, ikisi arasında uzanmış haf ve reca yolu. Eğer bu üçüncü yolda bir adım sağa sola meyledersen, helak yoluna sapar ve orada helak olanlarla beraber helak olursun. Sonra zalim ve mühlik olan şu iki yol, Adalet yolundan daha geniş, daha caip ve daha da kolay yürünür görünür. Çünkü sen eminlik tarafından baksan, Allah'ın rahmetinin geniş, lütfunun çok ve cömertliğinin sonsuz olduğunu görür ve bununla beraber sende korku denen şey kalmaz da ilk defa ona itimat eder ve emin olursun. Eğer korku tarafından bakarsan, Allah'ın kudret ve tedbirinin çok büyük olduğunu, eybetinin çokluğunu, işlerinin inceliğini, Evliya ve seçkin kullarıyla beraber çetin hesaplaşmalarını görürsün de bununla beraber daha recada kalmayıp iki defayı ise düşer ve rahmetinden ümidini kesersin. O zaman sen ne sadece Allah'ın rahmetinin genişliğine bakar tevekkül ve eminliğine ne de sadece azamet ve hesabının zorluğuna bakarak yeis ve ümitsizliğe düşersin. Belki hem ona hem de diğerine birden bakar biraz ondan biraz diğerinden alırsın. Böylece o iki yol arasında ince bir yola koyulur ve helakten kurtulmak için o yoldan gidersin. Çünkü sırf Reca yolu kolay ve geniştir. Fakat sonunda seni eminlik ve hüsrana götürür. Sırf hafı yolu da geniştir. Fakat sonunda seni savgınlığa götürür. Bu ikisi arasında bulunan adalet yolu, Haf ve Reca yolunu kastediyorum. Her ne kadar çetin ve ince bir yolsa da salim, marifet ve ihsana sevk eden, sonra da cennetlere, nimetlere ve Allah'a kavuşturan apaçık bir yoldur. Şu yolun adamları hakkındaki Allah'ın buyruğunu işitmedin mi? Korku ve ümit ile Rab'lerine dua ederler. Sonra, artık onlar için yapmakta olduklarına bir mükafat olarak, gözlerin aydın olacağı nimetlerden kendilerine neler gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez buyuruyor. Şu cümleyi ciddi bir şekilde düşün. Hazırlan ve doğru bir yola koyulmak için uyanık davran. Muhakkak ki o kolaylıkla gelmez. Nefsi ve şehvi arzulardan sakındırmanın üç önemli şartı. Sonra bil ki şu yola koyulman, hayır iş işlemeye tembel olan şu azgın nefsi, şehri isteklerden sakındırman ve nefse ağır gelen ibadetleri ona kazandırman için Üç aslı muhafaza etmek ve devamlı bir şekilde usanıp gaflet etmeden onları düşünmek lazımdır. Birincisi, Allahu Teala'nın teşvik edici ve korkutucu ayetlerini düşünmek. İkincisi, Allahu Teala'nın azap ve afla muamele ettiğini düşünmek. Üçüncüsü, kıyamet gününde kullarına vereceği sevap ve cezayı düşünmek. Bu üç fasıldan her birinin izahı birçok sayfalara muhtaçtır. Tevfik yalnız Allah'tandır. Birinci şart, Allahu Teala'nın emirleri hakkındadır. Ey insan! Yüce kitaptaki teşvik ve tehdit edici, ümit verici ve koruyucu ayetleri düşün. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Günahları Allah'tan başka kim bağışar? O her şeyi hakkıyla bilen, müminlerin günahını bağışlayan, tövbesini kabul edendir.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 Çünkü Allah insanları çok esirgeyen, onlara rahmet edendir. O sizi karanlıklardan doğru çıkarmak için üzerinize melekleriyle beraber rahmetini yağdırandır. Ey kullarım! Benden korkun! Sizi ancak boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? İş ne sizin kuruntularınızla ne de kitapların kuruntularıyla olup bitmiş değildir. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve o kendisine Allah'tan başka ne bir yar ne de bir medetkar bulamaz. De ki yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları kendileri muhakkak iyi yapıyorlar sanarak dünya hayatında sahileri boşa gitmiş olanları size haber vereyim mi? Biz onların herhangi bir amel ve hareket yaptılarsa hepsinin önüne geçtik ve bunları saçılmış ve hiçbir değeri olmayan zerreler yaptık. Habibim, kullarına haberi ver ki, hakikaten ben, evet, ben çok yargılayıcı, kemaliyle esirgeyeceğim. Bununla beraber benim azabımda elbette en acıklı azabın ta kendisidir. Kafir ve muhalifler için azabı çetindir. Ariflere fazlu kerem sahibidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah size asıl kendisinden korkmanızı emreder. Allah kullarını pek çok esirgeyendir. Cennet Rahman'dan bütün samimiyetiyle gıyaben korkan kimselere hastır. Allahu Teala burada korku rahmetle beraber bulunsun diye korkuyu Rahman ismine bıraktı da cabbar, müntakim, mütekebbir ve benzeri isimleri bırakmadı. Korku ilk anda kalbini vermesin ki rahmeti anmak, emniyet içerisinde bir korku ve sükunet içerisinde bir tahrik olsun. Nitekim şefkati anneden babadan korkmuyor muyuz? İyilik sahibi emirden sakınmıyor muyuz dersin? Korkuyu rahmetle beraber anmaktan maksat, emniyet ve ümitsizliğe düşmemen için orta bir yolu seçmen içindir. Allah rahmetiyle hepimizi Kur'an'ı düşünen ve onunla amel edenlerden kılsın. Çünkü O iyilik ve cömertlik sahibidir. Kudret ve kuvvet ancak göce Allah'tandır.